Değerli izleyenler, İnsan İnsana Programı'na hoş geldiniz. Günlük yaşamda değişik uğraşlar içerisindeyiz. Ve günün sonunda dönüp baktığımız zaman... ...günümüz bitmiş ama sorunlarla karşılaşmışız. Ve bu sorunları çözerken, üstesinden gelmeye çalışırken... ...yaşarken değişik ilişkiler içerisindeyiz ve değişik duygular oluşmuş. Bu duyguları bazıları mutluluk, iç huzuru, kazanma, zafer... Ah iyi ki yaptım. Gurur, onur. Bazıları ise olumsuz oluyor. Kırılma, gücenme, öfke, alınma. Bugün program arkadaşım Polat Doğru'yla biz küsme üzerine konuşacağız. Bizim yaşamımızda küsme yer alıyor. Aynen öyle Etrafta hocam. görüyoruz. Yoğun Onun üzerine şekilde... Aynen öyle hocam. Yani Çok temelde de hani biraz ayrıştırmak için ifade etmekte fayda var. Bizim bugün ele almayı düşündüğümüz küsme birinin birine küsmesinden daha çok insanın kendine ve yaşama küsmesi üstüne gidelim diye konuştuk. Ee, Sorular da sorduk Facebook'tan ya ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz diye bir sürü geri dönüş oldu. Aynı şekilde sokakta da sorduk. Doğan Bey'e ne sormak istersiniz bu konuyla ilgili diye. İsterseniz onu bir izleyelim. Evet. Arkasından da biz konuşmamıza devam ederiz. Evet. evet. Merhabalar Doğan Bey. Ee, i̇nsanın kendi kendine küsmesi psikolojik bir rahatsızlık mıdır? Hocam küsen kişilerin tepkileri yaşına göre değişir mi? Hocam insanlar neden birbirine küser? İlgi bekleyen insanlar mı küser? Küsmek kapris midir? Lütfen açıklayın. Rica ediyorum. Hocam etrafımızda herkesi küsen arkadaşlara nasıl davranabiliriz? Evet, Palatcım. Ee, Gayet mı? güzel sormuşlar hocam. Güzeldi, değil mi? Yani Tabi canım. Yani e, benim hoşuma giden şey şu, bu konularla ilgili böyle sokağa çıktığımızda veya outta e, Facebook'ta falan sorduğumuzda, ya neden bahsediyorsunuz siz? Yok öyle bir şey falan diyen çıkmıyor. Hı hı. Genelde de konuşun konuşun bu konu önemli Allah aşkına buna zaman ayırın diyorlar. Evet. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani demek ki yaşamdan kopuk bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu insan kendine küser mi? Küsmesi neden olur falan diye sorduğumuzda da bir sürü cevap geldi. Gelen cevapların hepsi ya böyle bir şey var hayattanın üstüne gidiyor. Evet. Demek ki oluyor yani insan kendine ve yaşama küsebiliyor. Peki o zaman hocam yani bunu konuşmaya nereden başlayalım? Evet. Ne yapalım? Ben e, doktora programımı Amerika'da e, dil psikolojisi üzerine yaptım. Evet Ve genellikle dil e, çok önemli bir laboratuvar olarak karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Şimdi uygulanan yöntemlerden bir tanesini burada kullanmak istiyorum. E, mesela şunu söylemek tuhaf oluyor, kendime çok alındım. Evet. <gülüyor> ...konuşuyordum birdenbire, Ay, kendi, kendimi çok kırdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok kırıldım kendime... E, ...falan şeklinde. Ama... E, ...mesela bu adam kendine alınmış birisi... E, ...demek tuhaf oluyor da... E, ...kendine küsmüş birisi dediğin zaman... Evet, hemen doğru. ...anlıyorlar. Adam küskün. Kendine küskün, hayata küskün, dünyaya küskün. Fele küsmüş Aynen öyle. Şimdi... ...mesela... E, İnsanın kendine küsmesini söyleyebiliyorsun da... ...kendine kırılmış, kendine alınmış dediğinde... Hakikaten e, tuhaf Çok mi? tuhaf. kadar önemli. Ve bunlar tesadüfen olmuyor. Mutlaka... ...kültürün kendi yapısı içerisinde dinamikleri var öyle. Hı hı. E, onu da başka bir zaman ele alırız. Fakat... ...kendine küsmüş, hayata küsmüş, felaya küsmüş dediğimizde... Ne anlıyoruz hocam e, işte Bunu karşımızdaki anlıyor. Öyle mi diyor? Evet. Yazık diyor, ha <gülüyor> diyor falan. <gülüyor> Şimdi bir başka gözlem daha yapmak istiyorum Polat. İngilizce'de küsmenin karşılığını aradığım zaman bakıyorum bizdeki küsmeyi tam vermiyor. Vermiyor hocam. Hep evet. davranışlarla bir evet. şeyler oluyor. Yani somurtkan, e, konuşmaz, evet. işte asık suratlı e, falan gibi böyle davranışları temsil ama bizde küstüm küstüm halinde var. ...enteresan bir şekilde orada... ...Mesela Amerika'nın İngilizcesi'nde ben bulamıyorum. Bize özgü bir şey. Belki Çinliler'de, Japonlar'da... ...ilişkiye önem veren evet. kültürlerde olabilir bu. Ee, şimdi... ...bu... E, ...boyutun ötesinde bir daha gözlem yapmak istiyorum. Onun sonra soruna gelmek tamam, istiyorum. Hocam. O da şu. Ee, bence bu programda ele almalıyız bence. Bir kişinin... ...kendine küsmüş olması... Evet. Sadece kendiyle bitmiyor. Hmm. Bu kişinin babaysa, anaysa, yöneticisiysa, herhangi bir yaşamda bulunduğu pozisyon varsa, onun kendisine küskün olmasının çok önemli sonuçlar oluyor başka insanlar yani... için. ...sizin etki alanınızdaki insanlar da sizin kendinize küskünlüğünüzden etkileniyorlar diyorsunuz evet. değil mi hocam? Çok Dolayısıyla da bu bir sorumluluk getiriyor aslında değil Kendine mi? Yani anası. Ben bir ana baba olarak küskün küskün dolaşıyorsam başka bir şey... ...ama tek başına yaşayan bir bireysem... ...ve hayatımı öyle sürdürüyorsam kendime küsmüş olmam başka bir şey diyorsun. Başka bir şey oluyor evet. Şimdi önce küsmek konusuna şöyle bir bakalım. Bakalım Nedir hocam. Evet. ...baktığımızda esas itibariyle şunu görürsün... ...yaratılışımızdan... ...işte... ...bunu en iyi halkın anlayabileceği tabirle kullanacak olsak... ...fıtratımız, bizim... Evet. ...yaratılıştan insan olarak... ...doğamız... ...var olmak üzere tasarımlanmış. Evet. Çocuk çocuk olarak var olmak, kadın kadın olarak, Doğru. erkek erkek olarak... Kuş kırlangıç olarak, kedi kedi olarak var olmak üzere. Her şey ona göre tasarlanmış. Tamam. Şimdi var olmak üzere ben bir yola giriyorum. Bu sefer çevremdeki insanlarla ilişkim hep benim kendi varoluşumu devam ettirecek, güçlendirecek şekilde oluyor. Ee, dostum dediğim kişi diyorum ki güvenirim ben. Hı hı. Ee, herhangi bir ihtiyacım olursa suyun var mı dediğimde tabii var abim. Gel ben. diyecek bir kişi olacak. içeceğim. Şimdi... Benim varoluşumu devam ettirirken... Beklentilerim var çevremde. Hı hı. Bu beklentiler... Aksadığı zaman. Evet. İşte orada... Birdenbire bir durum oluyor. Eğer... Bir kere olumsuz duygular başlıyor. Duruma göre... Benim eski kendi öyküme göre... Bu öfke olabiliyor. Hı hı. Bu korku olabiliyor, bu kaygı olabiliyor, bu kırılma, küsme olabiliyor. Anladım. Bundan dolayı bunun temelinde yatan şu, bir beklentinin karşılanmaması meselesi yani, var. Iı, çok özde diyorsunuz ki benim var olmakla ilgili bir takım beklentilerim var. Ve bu beklentilerimin karşılanmadığı yerlerde de e, ben öfkelenebilirim, üzülebilirim, kırılabilirim, alınabilirim, küsebilirim... Bu... O da benim kim olduğumla ilgili bir durum yani evet. öfkelenmekle küsmek arasında bu noktada e, aslında tepki olarak pek bir fark yok diyorsunuz evet. değil mi hocam? Ve sürekliliği ile ilgili olarak mesela keder'e dönebiliyor depresyona hmm. giriyor. Anladım. E, ve o zaman o depresyondakiye etiket diyor ki adam hayata küsmüş. Doğru. Çok Aynen derinlerde. Doğrudur. Şimdi soru şu. Bu kişinin beklentisi neydi hı hı. ve bu beklen önce bu beklenti gerçekçi mi değil mi meselesi konuşulabilir. Tamam. Neydi ve bu beklenti neden karşılanamadı? Anladım. Yani böylece öyle bir şey var ki böyle sürekli bir gidiş geliş hadisesi var. Ya ben bir şey sormak istiyorum burada hocam alakalı mı değil mi şimdi mi cevaplarız onu da bilmiyorum ama. Eskiden hayata küsen insan sayısı bu tamamen böyle Polat Doğru gözlemi. Yani hani hı hı. bugün hayata küsen insan sayısından daha azdı diye düşünüyorum ben hocam. Yani benim babamların zamanında Ahmet de hayata küstü, Mehmet de feleğe küstü falan filan gibi bir durum. Ee, ben çok görmedim. İnsanlar kendi hayatlarını normal bir şekilde yaşar giderlerdi. Ama bugün hayata küsmek kendine küsmek dediğiniz zaman... ...benim gözümün önüne daha fazla insan geliyor. Somutlayabiliyorum onları işte... ...şu öyle oldu, bu böyle oldu, bu bilmem ne oldu falan filan diye. Ne, ne oldu da böyle oldu hocam yani... Ya ...bir evet. kere önce doğru bir şey mi söylüyorum uyduruyorsam yok Polat yok öyle bir durum diyebilirsiniz ama... Yok doğru bir şey söylüyorsun ve sosyolojik olarak... ...bu çalışılmış vaziyette... Hı hı. Ee... ...özellikle batılılaşmış, modern, hı hı. çağdaş, endüstrileşmiş ülkelerde bu kesinlikle görülüyor. Alain de Buton diye bir arkadaş, evet. e, statük kaygısı, statü kaygısı diye bir çalışma hı hı. yapmış durumda. Ve oradaki çalışmalarda da kendisini gösteriyor. Şimdi e, bu e, Kuzey Avrupa'da başlayıp sonra Amerika'da gittikçe gelişen yaşamın bireysel sorumluluğunu alma... Hı. ...felsefesi geliştikçe çoğalmaya başlamış durumda. Evvelden... ...kısmet bu kadarmış. Evet. Ve... E, ...tali-i yaver gitmemiş. E, nasibi buymuş. <gülüyor> e, <gülüyor> uğurlu değilmiş, o uğursuz, uğursuz bir günde uzun. bilmem ne yapmış Aynen. falan gibi durumlarla... ...kişinin kendi sorumluluğunu... ...başka bir tarafa atan bir felsefe varmış. ...İngilizce'de de... ...he was unfortunate. Yani talihsiz. Kısmetsizmiş. Kısmetsiz, talihsiz. Adam da diyor ki, abi talihsizim diyor. <gülüyor> e, şimdi e, işte burçlarla murçlarla falan şudur budur. Böylelikle... ...herhangi bir şekilde... ...kendi beklentisi durumuna girmiyor. Girmiyor. Çok şükür verirse, vermezse de kısmet bu kadarmış diyor. Kısmet bu kadarmış diyor. diyor. Ondan dolayı depresyona girme falan aklına gelmiyor. E, ve... Ahmet İnan hocamıza diyor ki... ...mutsuzluk küfürdür diyor. Ahlaksızlıktır. <gülüyor> Ahlaksızlıktır diyor yani. Düşünebiliyor musun <gülüyor> bu tavır içerisinde? Aynen öyle. Sen sorumlusun diyor. Aynen öyle. Şimdi... E, ...baktığımızda... ...gittikçe... E, ...kişi... ...kendi yaşamının yolculuğundan... ...sorumlu kalmaya başlıyor. Ama hmm. yaşamın doğası icabı... ...senin kendi yaşamını... ...devam ettirebilmen için kendince... ...olabilmen için başkasından... ...yardım alman lazım, tepki alman lazım. Başkasının tanıklığı içerisinde... ...oluşacak bir durum var. Şimdi o zaman... ...şimdi düşün ki ben... ...böyle ezik, masum... Evet. Siz bilirsiniz efendim bilincinde bir kişiyim. Ben fazla bir şey beklemem. Hmm. Silifke'de benim Hasan abim... ...Hafız Mektep'ten geliyor türküsünü söylerken... ...farklı değiştirirdi. <gülüyor> e, herkes ben Allah'tan isterim çok derken... ...o derdi ki ben Allah'tan istemem çok... ...geçinirim azılam. <gülüyor> Halbuki aslı... ...Allah'tan isterim çok, geçinemem azılam. Değiştirmiş. Yani Anladım. haddimi bilirim falan şeklinde. Şimdi böyle yaptığın zaman... ...senin... E, ...kırılman, alınman, mutsuzluğa girmen azalıyor. Zaten pek bir şey beklemiyorsun. Evet ama yani... Ama bir de ben birincindekine bak. Aha. Yani şöyle bakıyorsun... ...dünya bana hizmet etmek için var. Evet hocam. O adamın arabası var benim niye yok? Heh. Efendim... ...mal mülk sahibi olmuşlar benim niye yok? Hı. O bilmem ne yok. Öfke. Onun için mücadele ederken... ...başaramadığım zaman... Yavaş yavaş önce o diğerlerine olan öfke kendime dönmeye başlar. Evet. Yavaş yavaş kedere ve iyice umutsuzluğa doğru geldiğinde yaşama küsme. Keder içinde boğulma, ipin ucunu bırakıverme. Hmm. Yani e, bu İngilizce de konuşuyor olsa da he is very bitter derler. Yani çok Anladım, çok acı, çok evet. tatsız, tatsız tam Türkçesinde. Evet, tatsız, tatsız birisi tatsız yaklaşma birisi, yanına. Yaklaşma Hep zehir kusar zaten. Anladım. Öyle bir tavır içerisinde olur. Anladım. Peki bundan bir kurtuluş yolu var mı meselesine geliyoruz bu sefer. İşte orada da biz bilinci anladığımız var. Yani kimseyi yargılamada anladım. Yani elde ettiği sonuçtan daha çok yolculuğa bakar. Peki yani insanın elde ettiğiyle hedeflediğinin arasındaki farktan falan kaynaklanan bir mutsuzluk normal değil mi hocam? Yani ...adam isteyebilir ya ne var üç tane evim olsun iki tane arabam olsun... ...işte bankada şu kadar param olsun falan filan... ...ya yani istemesine ne engel olacak bunları istiyor olmasa hakikaten kötü bir şey mi ben bazen düşünüyorum... ...çok kötü de olmayabilir diyorum ya yani... O ona da değer veriyor. Ben belki diyebilirim ki ya işte bilmem ne okuyayım, kendime zaman ayırayım, ailemle bir arada olayım. Ama o da öyle bir hedef koyabilir kendine. Polat şu anda bence ekonominin çok damarından konuştuğunu farkında mısın? <gülüyor> Koca bir sanayi var. Bu insanlara hmm. sürekli istemek üzere kurulmuş. Anladım. Ee, şu anda param yok mu diyorsun? Ben sana hemen kredi kartı verdim. Ve hemen ödeme. 6 ay sonra ödemeye başla. Ee, Arabana 0 faiz. Hatta eksi faiz yazanları da gördüm. Var ben de gördüm. Ve böylelikle <gülüyor> eğer yersen <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki 10 yılı ben seni esir alabilirim. Benim için hmm. çalışırsın sen farkına varmadan. Şimdi modern ekonomi, tüketim toplumu... Ee, ...hakikaten üzerinde pek düşünmezsen eğer hemen veriyor seni ve buna nasıl giriyorsun diyorsun ki... ...sana bakıyorsun mesela diyorsun ki ne elbise giyiyorsun, ooo bilmem ne giyiyor, o abim olursun. Ne araba kullanıyor şu, böylelikle insan olarak varoluşunun değerini senin sahip olduklarınla ben... Ee, görmeye başlıyorum ve nesilden nesile bunu böyle aktarmaya başlıyorum. Hmm. Yani o zaman sen kendi kafanla, gönlünle mal mülkün dışında var olamadığını hissetmeye başlayınca öfkeleniyorsun. Yazanların bir kısmı şey demişler hocam, sanıyorum bu da buna yakın bir şey söylemeye çalışıyor. Yani insan kendine ve hayata küsmez ama etraftan öyle kazıklar yiyoruz ki... ...hem hayata hem kendimize küsüyoruz diyor. Şimdi bir yandan anlıyorum. Bir diğer taraftan da diyorum ki ne alakası var ya yani... E, ...oradan bir kazık geldiyse gelmiş olabilir. Yemiş de olabilirim. Yani e, mutlaka yemeyeceğim diye bir şey yok ama... ...yarın benim hayata devam etmeme niye bu engel olsun ya diyorum. İyi diyorsun fakat düşün ki... Poyraz altı yaşında... ...sınıfında tamam. ve bir okulda... ...ve düşün ki... ...öğretmen... Hmm. ...diyelim ki bir okuldayken... E, ...ve bunu bana yazanlar... ...çok Vay. oldu... E, ...öğretmen... E, ...kılık kıyafetine göre... ...hangi aileden geldiğine göre... ...hangi semtten geldiğine göre... ...çocuklara değer verişini... Farklı farklı hmm. uyguluyor. Ona gülerek yapıyor, ona konuşuyor ve öne oturtuyor, arkalara doğru gitme durumu. Önce şaşırıyor çocuk, sonra yavaş yavaş farkına Anladım. varıyor ki ...aşamayacağı bir duvar var. Çünkü onlar marka giyiyor. Çünkü onların bazıları öğretmenlere hediye veriyor. Efendim şu oluyor, bu oluyor. Birden bire bunun içerisinde yetiştiğiniz zaman sen. Böyle bir çocuk eve gittiği zaman öyle bir sohbet oluşması lazım ki bunları aşmış ana babanın sohbetiyle müthiş sağlıklı güzel yetişir. Ama kaç ana baba bunu aşabilmiştir hmm. acaba? O zaman çocuktan öfkeli yetişmeye başlıyor Doğru. ve canım şöyle bir şey yapıyor. ulan öyle bir şirket kuracağım. Öyle para kazanacağım ki benim çocuğum bu duruma düşmeyecek. Görebiliyor musun acı hikayeyi? Ya, çok. Bunda başarılı olduğu zaman başka türlü bir başarısızlık var. Hı hı. Bunda başarılı olamadığı zaman başka, başka türlü, türlü bir başarısızlık, bir başarısızlık var. var. Yani Ve... toplumun değerlerinin... ...bu şekilde... ...kendini... ...yaşama yansıtıyor olması bireylerin hayatında... ...çok önemli. Sanırım orada şey ayrımı var hocam yani ben şu soruyu çok önemli buluyorum bu hayat kimin sorusuna vereceğiniz cevap bence çok önemli bir cevap şimdi bu hayat ne bileyim işte biz yaşıyoruz ama toplumun dediğimizde sanki başka bir yere gidiyor ama ya sahibi benim birlikte kullanıyoruz dediğimiz zaman başka bir yere gidiyormuş gibi geliyor ve ben dersem ki bu benim o zaman ben kendi kendime küsemem diye düşünüyorum evet Evet. Fakat düşün ki öyle bir toplum büyümüş ki, öyle bir toplumda doğmuşsun ki seni hiç bir kişiye Polat diye tanıtmamışlar. Hı. Deden demiş ki bu bizim torun demiş. Efendim, ee, baban demiş ki oğlum Oğlan demiş. 3 yani, numara, 5 numara, 5 numara, numara demiş. Ee, ...teyzen yeğenim demiş, amcanın yeğenim demiş, doğru. o bu falan filan, ilişkiler ağı içerisinde sen... ...var oluşunu tanımlamışsın. Ve ilişkiler ağı içerisinde var Çok oluşunu doğru. tanımlayınca bu sefer... ...o ilişkiler ağı içerisinde var olma çabası içerisindesin. O zaman benim zaten ancak o ilişkiler içerisinde bir ederim var, yani o ilişki yoksa ortada... ...benim bir ederim yok ve ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. O zaman evet küsmeyi anlayabiliyorum hocam. Yani hı hı. E, beklentileri ben tanımlamıyorsam, hı hı. yani bu hayatta ne olacağına ben karar vermiyorsam, hı hı. E, benim dışımda birileri koşulları hı hı. oluşturmuşsa hı hı. ve bu koşulların oluşumuna da bir katkım olmamışsa, e o zaman ne yapalım İşin sonunda maç biter. Maç bittiğinde de alırız böyle kağıda bakarız ve Allah kahretsin istediğimiz gibi olmadı deriz. Zaten kuralları ben koymadığım için de oyuna devam etmemeyi isteyebilirim. Evet. Ve o kadar çok koymaz o biliyor musun? Koymaz. Koymaz. Ve çok özür dilerim. ya Burada şöyle bir ayrım geliyor aklıma. O zaman bir sürü farklı ben var bu işin içerisinde. Bir tane küsen ben var. Bir tane küsülen ben var. Bir de bütün bunlara dışarıdan bakan bir ben var diye düşünüyorum. Gerçekten var. Ve bunu keşfettiğin andan itibaren zaten sorunu çözmüş olursun. Hmm. Çok önemli. Şimdi... Ya düşün ki, birisi diyor ki... ...aslında diyor, ben diye bir şey yok diyor. Babamın büyük oğlu var diyor, işte teyzenin evet. yeğeni var diyor, falan evet, filan evet. filan diyor. Ve böyle... ...kendisini sorumlu hissedecek bana diyor ki, söz lan sen kimsin? Aynen öyle. Tamam. <gülüyor> Öbürleri de fırsat vermedi diyor. Ee, öyle görmüşler büyükler, öyle diyor işte. Bu şekilde sesini çıkarıyor. Felek vurdu, kader, kısmet, bilmem tamam. ne, yoluna devam ediyor. Bu kişiler yaratıcı olamaz, filozof olamaz, sanatçı olamaz. Bu kişiler kültür robotu olarak Doğru. kültür robotundan beklenen küsmeleri yaparlar. Kültür robotundan beklenen öfkeleri yaparlar. İşte kültür robotu olarak devam ederler hayatlarına. Ve 400 yıl sonra baktığın zaman 400 yıl önceki <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> babalık neyse Aynı 400 yıl sonraki de aynıdır. Kendilerine göre sorunlar vardır. Devam ederler giderler ve bundan da çok gurur duyarlar. Hiç, değişmedi. Hiç değişmedik. Hiç Doğru. değişmedik biz. Gelenek göreneklerimize yapıştık vaziyette. <gülüyor> Şimdi... ...ama bir yerden... ...ya hayatımı ben yönlendireceğim... ...bunun sorumluluğu bende... ...durumuna gelince birdenbire... ...ve... ...yavaş yavaş birey olmanın sorumluluğunu alınca... ...bu sefer beklentileri kendisinden olmaya Ay. başlıyor. Şimdi... Ee, ...bir kitap okuyorum... Ee, ...orada... ...kişi 19 yaşında... ...geçirdiği bir trafik kazasından bahsediyor... ...ve... Bir ...10 saniye içerisinde arabanın takla atışı... ...kendisini böyle havada görüşü... ...camların kesişi... ...yüzünün yara alışı... E, ...ve bu sırada çocukluğunu hayal etmesi... ...ve birdenbire... O 10 saniye içinde 3 tane soruyu soruyor. Bir, 19 yaşındayım yaşadım mı? Evet. Yaşamadan ölmek çok acı. Çok. Ve düşün bu soruyu soruyor. Yaşamak istiyor. İkincisi doya doya sevdim mi ve sevildim mi? Olmadı şimdiye kadar çok acı. Böyle yüreğe yanmış vaziyette. Üçüncüsü de bir fark yaptım mı? ...şu dünyada yaşamış olmamın... ...bir, bir farkı var oldu mı? mu? Şimdi bunlar çok bireyse. Çok. Ve... ...takla atıyor. O şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra... ...camdan çıkıyor... ...gece. Ve neticede diyor... ...baktım diyor, arabanın kaportasının üstüne çıkmışım. Ayağımda sıcak. Kan diyor, böyle birikmeye başladı. Ve ışıldıyor diyor kan. Bir baktım diyor, neden ışıldıyor? ...Dolunay. Dolunay'a bakıyor. Ve... acıma acı ölmeyeceğimi hissettim diyor. Birden diyor bana verilmiş... ...ne büyük bir hediye diyor... Hmm. ...müthiş bir coşku. Söz verdim diyor o anda. iliklerime kadar söz verdim. Bu hayatı yaşayacağım. Seveceğim, sevileceğim. Ve mutlaka bir fark yaratacağım. Vay be. Ve... ...ondan sonra hayatını bu yönde oluşturmaya başlayıp Böyle olursa küsmez diyorsunuz değil mi hocam? Küsmez. Küsemezsin zaten yani... Aynen. ...elinden gelenin en iyisinden başka da bir, bir durum yok böyle Ve bir... her bir zorlukta şükür duygusu içinde devam edersin. Dersin ki yani, ulan bundan da bir şey öğreneceğim, bakalım ne olacak. Müthiş bir teşekkür duygusu var. Yaşıyorsun çünkü. Vay. Yaşıyorsun. Varsın. Aklın çalışıyor, nefes alıp veriyorsun. Yaşıyorsun. ...müthiş bir şey. Ve... ...o zaman... ...şöyle söyleyebiliriz. Küsmek... ...bir tür hastalık. Hmm. Bu hastalık... ...yaygınlaşır. Ve bu hastalık bulaşır. Ama... ...enteresan bir şekilde... ...coşku da bulaşır. Tedavisi var yani. yani. Tedavisi var ve benim savaşçı kitabımın da yaptığı bu Aynen. aslında. Bu. Bu küsmenin bu kadar yaygın olmasının altında yatan şey... ...bizim yaşama verdiğimiz anlamdaki cehaletimiz. Hı hı. Bana öyle geliyor. Siz diyorsunuz ki biz... E, ...insan olarak kendi başımıza yaşama bir değer vermediğimizden... ...çok temel bir sorun yaşıyoruz. Beklentileri ben koymuyorum çünkü işin içerisine yani... birbirine niye küser? İşte benim beklemediğim bir şeyi yaptığın için küserim. ...bana yapacağını hiç düşünmediğim bir şey yaptığın için küserim. Evet. Ya bu bana nasıl yapılır dediğim yerde küserim. Evet. E, Ve önem verdiğimden dolayı. Aynen öyle. Evet. E şimdi toplum belirliyorsa benim beklentilerimi, benim ne isteyeceğimi, ne istemeyeceğimi, ne olacağımı, ne olmayacağımı... ...ben bunu yerine getiremediğim zaman kime küseceğim, topluma mı küseceğim? Küsenler var. Va. Ama evet. çok temelde önce kendine küsüyor. Evet. Yani o, o beklentilerin yerine kendini koymaktansa hiç onu da oradan çıkartalım. Yani gene bir sorumluluk almamış oluyoruz öyle bir durumda. Ve baktığın zaman bunun öyküsüne hakikaten çocuk büyürken ona sorumluluk vererek mücadele etmesine fırsat vermediğimiz zaman o da hakikaten böyle gerçekçi olmayan şeyler bekliyor diyor ki ey toplum, hani bana bakacaktı, evet. ey yaşam, hani bana bunu verecekti, ey kocacığım, karıcığım, hani beni mutlu edecekti. <gülüyor> Neden olmadı bu? Fenek vurdu... başlıyor artık. Aynen. Senin gibi olanlarda hakikaten diyor, bir araya geliyorsun. Oo, oh, ben geçenlerde bir yere gittim <gülüyor> ...ziyarete. Şimdi beklediğim şu. 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika sonra biz mutlaka Heh. şikayet eden bir toplu haline geleceğiz. 7-8 kişi. Hakikaten 3 dakika sonra başladı. Vay be hocam. Ne diyorsunuz hocam bu hale? Onun şikayet bir şey var. Şimdi ben birazcık yamatıyorum. Hurb konuş. Peki şu. Şuna... Oh, Allah. 2 <Gülüyor> saat. Bol bol konuş. <Gülüyor> Ve e, bununla ilgili. ...orada oturanların... ...kendilerinin... ...hakikaten kendi etki alanları içerisinde... ...yapabileceği bir şey var mı? Aklımızın ucuna gelmiyor. Ama Polat... ...ben şöyle görüyorum. Yani... ...çocuk gözümün önünde sandalyeye çıkamadı. Evet. Babası şöyle bakıyor. Bir şey yapmıyor. Sadece gözüyle bakıyor. Ben dayanamadım. çıkarttım. 26 yaşındayım. Gittim abba dedim çıkarttım. Şaşırdı çocuk. ...ve babası bana... ...niye yaptın dedi. Halbuki ben... sağlamcısı, amcası, onu bekliyordum yani. Çıkmaya çalışıyor dedim. Ben de biliyorum çıkmaya çalışıyor. Sen niye yaptın dedi. İki tane farklı bakış tarzı var orada. Şimdi... ...hoppa diye... ...çıkarta, çıkarta, çıkarta... ...çocuk... ...bir şey çıkamadığı zaman hemen ilk fırsatta... ...başlar... ...birisi gelse bana yardım etsin diye. Bu... Efendim 11 aylık 12 aylıkken farklı olur 12 yaşında farklı olur 24 yaşında farklı olur 36 yaşında farklı olur ama mutlaka bir farklılık vardır öbür adam ne yapıyor diyor ki uğraşacak 3 saat belki 4 saat uğraşacak ama çıktığı zaman dönüp bana bakacak Ben de çıktım diyeceğim şimdi ...hoppa diye koltuğundan tutup çıkartılan insanın... ...küsmesi başka bir şey. Doğru. Efendim... ...kendisine mücadele etme imkanı verilmiş... ...başarıyı tatmış bir insanın... ...yılgınlığa ulaşması başka bir şey. Çok farklı Çok şey. farklı. Çok farklı bir şey. Ben diyorum ki esas itibariyle... ...yaratan... ...her kişiye özgü... ...muhteşem bir müfredat programı hazırlamış durumda. Doğru. Şimdi yapacağın şey şu. Duygularını takip edeceksin. Polat'a kırıldım. Bir dakika. Kırıldım ha. Bey de, de beklentim neydi? İşte hanım bana çay ısmarlamadı. <gülüyor> Ulan nereden geliyor bu beklentim acaba? Aha, şuradan geliyor. Kendimle ilgili Başka keşifler yapmaya. Evet. Şimdi kendimle ilgili bir şey öğrendim. ...Pulat bana çay ısmarlamadın dedim bu bilinç içerisinde. Hocam ısmarlayacaktım da dediler ki Doğan Hoca'ya çay ama ...zaten her gün on kere içmiş seni kırmamak için içer... ...bozulur dediler. Bozulur dediler. Haydi seninle Başka ilgili bir şey bir, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İçime atmak yerine. Duygularını takip edersen. Kendim için de yapabilirim bunu değil mi hocam? Kendime bir kırgınlık, kendime bir küsme duygusu yaşadığımda da yapılabilir bu değil mi? Aynen. Ve... ...ne muhteşem bir laboratuvara girmeye başlıyorsun. Doğru. Hiç kimsenin gözlemleyemeyeceği... ...özel bir laboratuvar. Ve... ...farkına varacaksın ama... ...bunun farkına vardın hemen düzelecek mi? Yok. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Yine yaptım diyeceksin... Doğru. ...telefon edeceksin diyeceksin ki, Polat... ...biliyor musun ben sana kırılmıştım ama abi şimdi... ...ben o kırgınlığın üstesinden geldim... İleride kırıldığım zaman da yine söyleyeceğim, sakın değişme. Ben değişeceğim. Çünkü hastalık olan benim. Benimle olduğum gibi ilişki kurmaya devam et. Bu da güvenden ileri geliyor. Bir de dersin ki ne kadar güvendim adama. Vay be, Küçük hakikaten. Bir şey. Ve böyle bir yolculuk... ...seni gittikçe daha güçlü... ...daha sağlıklı... ...daha gerçekçi yapmaya başlar. E ne olur? Babaysan başka türlü birçok Yöneticiysen başka türlü yönetmeye Doğru. başlarsın. Öğretmensen o sınıfa başka bir insan olarak girmeye bunun, başlarsın. Bunun farkında olmak önemli hocam. ya. Hakikaten ben e, çok bireysel bir konu gibi görünüyor ama başta da söyledik şimdi de tekrarlıyorsunuz. O etki alanının farkında olmak önemli. Yani ya ben, ben kendi kendime küstüğümde bundan etkilenen çok insan var. Hatta o kadar çok insan var ki yani trafiği paylaştığın insanlar, yüz yüze geldiğin, alışverişte gördüğün, sokakta karşılaştığın, komşun o bu hepsine minnacıcık bile olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bunun toplana toplana toplana toplana da bir büyük sermaye yaptığı gibi bir düşünce var içimde. Yani benden biraz küskünlük, senden azıcık küskünlük, öbüründen biraz küskünlük. Ondan sonra da ortada son derece tatsız bir grup olarak dolaşırız diye düşünüyorum. Ondan dolayı mesela ne kadar önem vermiş kültürümüz selam vermeyi. Doğru. Doğru. Ne olursa olsun selam vereceksin. Ne kadar önemsemiş güler yüzlü olmayı. Aynen. Çünkü Etkiliyorsun Aynı. ve o etki yayınlıyor. O nedenle gerçekten bu varoluşun seni nasıl etkilediğinin farkına vardığın zaman o bilinç içerisinde sürekli o varoluşun hakkını vermek üzere Günaydın Polat demek lazım. Bindiğin zaman şeye asansöre komşulara Günaydın benim taşındınız sizi tanımıyorum merhaba Evet. Bir ara hocam. Merhaba diyelim. Coşkulu olalım, neşeli olalım ve sohbetimize devam edelim. Kısa bir ara Sohbetimize devam ediyoruz. Coşkulu bir yaşam için küsmenin ...sağlıksız olduğunu söyledik. Evet hocam peki... ...ya şimdi insanlar izledi, sizi dinlediler ve... ...kendini de buldu diyelim. Ya hakikaten hocanın söylediği gibi hissediyorum öyle böyle dedi ama... ...yani bahsettiklerinizi yapmak çok da kolay değil hocam. Kesinlikle. Yani siz az önce söylediniz öyle hemen bugünden yarına dönmeyecek ve insan orada... Pes etmeye de çok müsait çünkü başkalarının yapmayı tercih etmediği bir şeyi bu benim illimi olacak diyerek yapmak durumunda kalacaksınız burada. E, o gücü nereden bulacak hocam insan Evet önce şunu açıkla kavuşturalım ki biz hiçbir dinleyicimize küsmeyin sakına böyle nasıl tavrı içerisinde yo, aynen, konuşmuyoruz. Aynen. ...küsmek kötüdür efendim, küsmeyin. Niçin küseceksiniz canım, bu kısa ömürde niçin küseceksiniz... ...sohbetin de efendim falan bir, şekilde bir tavır içerisinde değiliz. Bu gerçekçi olmaz. Değil. Çünkü nasihatle de değişmiyor insanlar. Yok. Önce... ...küsüyorsanız, küstüğünüzün farkına varın. Aynen. Bu küskünlüğün altında yatan temel beklentilerin farkına varın... ...ve temel beklentilerde... ...sizin kendi sorumluluğunuz bir insan olarak... ...nedir, onun farkına varın. Öykünüzü keşfedin. Ve şunu düşünün. Sizin yarın sabah sağlıklı olarak uyanacağınızın garantisi yok. yok. İstatistiksel olarak <gülüyor> ihtimali evet, var ihtimal ama var. garantisi yok. Ondan dolayı Polat şimdi sen de ben ayrılırken buradan. Ben şu bilinçle ayrılırım senden. Polat beni bir daha görmeyebilir. Ben Polat'ı bir daha görmeyebilirim. Aynı. Şimdi ayrılırken. ...Polat'ın gözüne bakarak... ...ne diyeceğim? Bir daha görmeyebileceğim bir insan... ...durumu var. Ve... ...o kullanmış olduğum cümleyi... ...ben... ...belki bir kere daha hiçbir zaman kullanamayacağım. Doğru. Bunun adı... ...Ölüm Bilinci. Doğru hocam. Onun için... ...benim Savaşçı kitabında... ...Bilge Kişi olarak kullandığım kızıl derili Bilge Kişi... ...Dan Hoan... ...der ki... Yaşamın sığlaşmaya başladığı zaman, derinliğini kaybettiği zaman, anlamını kaybettiği zaman... ...bir köşeye çekil ve ölümünü düşün. O yokluk ve sonsuzluk içerisinde şimdi gel. Ve bir örnek verir. Şimdi Carlos, bu Danua'nın çırağı, öğrencisi. Onunla beraber dağlara çıkarlar, çöllere çıkarlar. Ve o ayarlar evvelde bir keresinde bir dağ kaplanı evet. Carlos'un peşine düşer mi? <gülüyor> Der ki arkanda ne var biliyor musun? Bir baktım diyor tıs diyor nasıl diyor koşuyorum diyor ve ...yaşayacak, yavaşlayacak gibi oluyorum falan diyor arkanda <gülüyor> diyor ve diyor o, o diyor tepeyi osuyor diyor şey sap kaya'yı nasıl tırmandım... tepeye çıktım çıkamadı diyor altta diyor böyle diyor. Şimdi Danoğan da başka bir taraftan tepeye çıkmış... ...şapkasını yere vurmuş... ...kapkağalarına yuvarlanıyor böyle falan. <gülüyor> Kızdım diyor. Sonra... ...kurtardım diyor kendimi. Diyor. Evet. Ondan sonra... ...bir yerde... ...babasına olan küskünlüğünden... ...arkadaşlarına olan küskünlüğünden... Işte ...doktora programı yaparken profesörler olan <gülüyor> küskünlüğünden falan bahsediyor. Danoğan da diyor ki... ...herkes kendi hayatını kendisine göre yaşıyor diyor. Ne kadar salakça bir şey diyor bu küsmek hadisesi. Ne demek diyor şu delir delir falan filan. Bak diyor. Hatırlıyor musun o gün diyor daha kaplanın senin peşindeyken evet. diyor. Evet. Hiç aklına geldi mi ona küsmek diyor. <gülüyor> Baktım diyor. Hayır. Kaplan kaplanları diyor. Kaplan kaplanları yapıyor. <gülüyor> senin profesörün diyor. Senin baba herkes diyor. Kendi hayatında kendine göre. Bir sürecin içerisinde var olmaya çalışıyorlar. onlar. <gülüyor> Kalplarına küsmek hiç aklına gelmedi değil mi diyor? Yok. Sen diyor sadece orada... ...orada var olmak için ne yapıyorsan onu yapmaya çalıştır. Aslında hiçbirimizin o durumdan farkı yok. Aynen. Harcayacak zamanımız yok şu ölümlü dünyada. Ancak var olmak için... ...ve varoluşumuzu dolu Farklıydı dolu yaşamak neyse. için zamanımız var. Küsmeye zamanımız yok. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler küsmeye zamanımız yok. Efendim önümüzdeki hafta başka bir konuda bir sohbetimiz olacak. Bekleriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.